Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Yine bir kamusla güreşle birlikteyiz Yine evrim yok Yine evrim yok evet <gülüyor> Geçen hafta Buket Hanım vardı İşleri çok yoğun Teşekkür evet. ediyoruz tekrar kendisine 94.9 Açık Radyo'dayız tabii Geyik Sözcüğünü evet. ele almıştık evet. Buket Hanım özellikle Toprak kitabından yola çıkarak Geyik Söylenceleri üzerine Hem kitaptan hem onun dışında hmm. Pek çok şey paylaşmıştı bizimle bu da devam edelim Devam ediyoruz evet, Çünkü Aslında, çok zengin Evet e, gene anlamla ilgili e, söylemediğimiz şeyler kalmıştı sözlüklerle ilgili Hı -hı. Ben hemen e, klasik kullandığımız e, kaynaklardan Ambros Birsin'in şeytanın sözlüğünden geyik tanımını e, okuyayım Şapşal bir tavşanın pıtırtılarına koruda e, avlanan şehirli bir avcının getirdiği yorum Hı -hı. <gülüyor> Geyik diyormuş bir de zekitesin acayip sözlüğünden içinde geyik sözcüğü geçen e, geyik boynuzu tuzu var. Efendim e, geyik boynuzu tuzu amonyak karbonata verilen isimmiş. Hmm. Öyle. Geyik boynuzu ilaç olarak da kullanılıyormuş. Çinlilerde onu da biliyorum. Argo sözünde geyik muhabbeti var geçen hafta bahsettik ama gevezelik yararsız uzun uzadıya konuşma anlamını içeriyor. Evet. Biraz da biyolojisine bakalım değil mi? Sende olacaktı bir şeyler. Evet bende var. Şöyle e, genellikle yapılan bir e, yanlışı eleştiren pek çok kaynakla e, karşılaştık. E, Geyin büyümüş ceylan olduğunu zanneden pek çok kişi olduğu e, yanlışının altını biz de çiziyoruz. Bugünden itibaren o bilgi. unutunuz. Unut, eğer unutun. öyle bilen varsa efendim geyikle ceylan e, aynı şey değiller. E, bir kere geyik geviş getiren hayvanlar sınıfına daha. Evet. Sahil. Ayrıca e, şeklende Ceylan'dan daha büyük bir hayvan. ...daha ağır bir hayvan, daha uzun yaşıyor ve hareket olarak daha yavaş... ...ceylanlar çok daha hızlı, hı hı. daha minyon <gülüyor> hayvanlar... <gülüyor> ee, ...bende Julia Rotman'ın Doğan'ın Anatomisi kitabı var... ...Ottu yayınlarından basılan, içinde çok güzel çizimler olan bir kitap... ...arada bir Twitter adresimizde oradan da görüntüler yayınlıyoruz... çok zengin, bayağı bir çok görselimiz resim, olacak. fotoğraf paylaşacağız... ...geçen yayınımızı da dinleyebilir, kaçıran dinleyicilerimiz... ...Kamsula Güreş tabii Twitter... Adresimiz programımızla aynı e, çatal boynuzlu hayvanlar sınıfına e, katılmış bazı cinslerden bahsediyor Rotman bir ak kuyruklu geyik var. E, ...boynuzları sertleşip kemik olmadan önce günde iki buçuk santim kadar bir hızla uzayabilen e, bir kakırdak dokuları var. Hmm. E, genellikle akuyruklu geyiklerde yalnız erkeklerde bulunuyor. Ve işin ilginci bu boynuzlar her yıl büyüyor ve düşüyor. Seneye evet. e, yeni bir tane çıkıyor. Pek çok geyikte olan bir şey. O yüzden biz yenilenme sözcüğüne varmıştık. Evet. Keza Kanada geyiği var. Özellikle uluma, ciyaklama gibi seslerle iletişim kuran bir hayvan bu. E, Rengeyi var en çok bildiklerimizden zaten evcilleştirilen e, eti de e, marine edilmeden yenebilen e, Murat Belge bilgisi bu da hayvanlardan. E, Kuzey Amerika'dakilerine karibu deniyor. E, aynı zamanda Kuzey Avrupa'da da var. Bunlar boynuzlarını kullanarak karı e, Kazıyorlar o yüzden dişilerinin de çoğunda boynuz var hmm. ee, böyle çok inançlı kişiler Allah'ın işine bak da diyebilirler buna bir de sığın geyiği denilen daha çok sulak alanlarda büyüyen mus ya da elk adını alan bir geyik cinsi var yavrularına karşı özellikle çok korumacı bir hayvanmış bu Servus servistama diye de geçiyor şey ana vatanı güney ve e, Güneybatı Anadolu diye hmm. de geçiyor ondan ben de bahsedeceğim Evet, bende biyolojiyle ilgili bunlar var. Ben de Ali Demirso'ya Demirso baktım, yaşamın temel kurallarına. İşte dediğin gibi geviş getirenler, servidaye, geyikler familyası. Temel özellikler bakımından kural olarak büyük vücutlarda, büyük küçük vücutlarda küçük boynuzlar var. Ee, ren geyiklerinin dişilerinde de boynuz varmış. Ha evet, benim ee, dediğim hikaye. Evet. Ee, geyik boynuzları dediğin gibi her yıl değiştiriliyor. Bu değişme sırasında temel yapı bozulmaz. Yalnız ren geyiklerinde her sene boynuzlara... ...yeni bir dal ekleniyormuş. Gittikçe büyüyor. Evet sığında da... ...her sene bir evvelkinden biraz daha büyük... ...bir geyik evet. boynuzu çıkarıyorlarmış. Ee, Uzakdoğu ülkelerinde dediğim gibi... ...geyik boynuzları ilaç olarak kullanılıyor... ...afrodüzyak etkisinden dolayı. Alt türleri var... ...işte ulu geyik, kızıl geyik denen... ...genelde sessiz... ...genelde çiftleşme dönemlerinde ses çıkartıyorlar... Hı. ...yavrular annelerini ararken ses çıkartıyor ama ...onun haricinde genelde sessizler hayvanlar... ...alt türü maral... ...ülkemizde de yaşıyor... E ee, servist bahsettiğin işte ala geyik de deniliyor, yağmurcu deniliyor, sığın deniliyor. Ana, ana vatanı Güney ve Güneybatı Anadolu. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri e, Güneybatı Anadolu'dan aldıkları ala geyikleri İngiltere ve Hollanda saraylarına götürmüşler. Hmm. Park hayvanı olarak kullanmış maalesef. He. Sonraları Avrupa, Amerika ve Yeni Zelanda'ya yayılıp. Av hayvan olarak da işte Aa, maalesef. Evet. Ee, o Avustralya ve Yeni Zelanda'ya taşınma hikayeleri bende de vardı. Birçok hayvan e, bazı ana karaların, e, kıtaların hayvanı değil aslında. Ama hep taşınmış insanlar tarafından. Evet. Evet. Kapreolus var işte bir de Karaca. E, programda da bahsetmiştik geçen programda. E, kara geyik elik diye de geçiyor. Avrupa'nın ve ülkemizin en küçük geyik türüdür Karaca. Karaca'nın alt türü. ...türlerinden işte rengi... ...alt türlerinden biri... Bir de en dikkatimi çeken şey servus dama mezopotamika diye bir geyik türü var. Soyu hemen hemen tükenmiş maalesef. Hmm. Bir ge, ala geyik alt türüdür. Mezopotamya'da. Adı da evet, evet, servus tam dama uygun. Yani bu e, Tabii biz geyik sözcüğünü aldık ama bizi bütün bu alt türlerindeki kelimelere de götürüyor. Hani karacanın da bir geyik e, türü olduğunu mesela ben bilmiyordum. Onu hmm. Ceylan diye düşünürdüm. Artık en küçük geyikmiş. En küçük geyik. Evet. Evet. Söylence ve tarihe mi geçsek? Bakalım evet buyurun. Efendim e, söylencelerde gene e, Borges'in Düssel Varlıklar kitabındaki çeşitli varlıklar. E, geyik e, yahut da başka bir hayvanla geyiğin e, birleşmesinden oluşan şeyler. Mesela Çin kültüründeki e, Çin tek boynuzusu kilin deniyor buna da. Hmm. Gövdesi geyik kuyruğu öküz olan bir hayvan. E, ...toynakları at şeklinde, e, alnında da bir boynuzu var, e, iyi huylu bir hayvan, e, gökçe geyik denilen bir hayvan var, e, yer altında madenlerde yaşıyor ve e, tek amaçları da gün ışığına çıkmak hikayesi bana çok ilginç geldi, konuşabilen geyikler bu gökçe geyikler hatta madencileri altının gümüşün yerini size göstereceğiz diye kandırıyorlar ama bilmiyorlar aslında yerini hmm. sonra oyunları tutmayınca işte şeytanları geliyormuş hikayeye mite göre onun üzerine geyikler kurtulmak için bunları galerilere kapatıyorlar madenlerdeki ama başka geyikler gelip ölçlerini alıyor gibi bir hikaye var bu geyik laneti hikayesini Buket Hanım'la da çok değinmiştik burada da bir lanet söz konusu ee, bir de e, periton denilen bir yaratıktan bahsediyor Borges. Yarı geyik yarı kuş bir hayvan bu. Başı ve bacakları geyik gövdesi ve tüyleri kuş olan bir hayvan. İşin ilginci gölgesi insan gölgesi. Hmm. Ee, ve e, insanın can düşmanıymış. Bir insanı öldürdüğü zaman gölgesi gene geyik gölgesi oluyormuş. Hmm. Çok ilginç geldi Çok bana. Güzel. İletişim yayınlarından e, bu kitap, Düssel Varlıklar kitabı. Ben simgeler sözüne baktım. Mesela Korkmaz baya hani geyikle ilgili söylenceler var. Özellikle Türk dünyasında ön Türk topluluk tasarımlarında simgesel anlamda ata ya da koruyucu ruh olarak algılanan Hayvan tanrı o kadar ha. hani yüksek bir mertebede. Evet, değil mi? Altay mitolojilerinde su kökenli olduğu kabul edilen ve kendisinden türenildiğine inandan simgesel hayvan ana hayvan Tanrıça. Ha, burada yine aslında Mükket evet, Hanım'ın Hanım bu dedikleriyle de kadınlar geyikten gelen. Şamanizm'de ise simgesel anlamda Şaman'ın en sık donuna büründüğü hayvan biçimli yardımcı ruh. Hmm. Donuna bürünme hikayesinden de bahsetmiştik. Türk mitolojisinde yer ya da yeraltı kökenli olduğuna inanılan sıklıkla insan donunda gezinen, iyilere yol gösteren kötüleri yeraltına çeken simgesel hayvan tanrı. Hmm. Çin kültüründe zenginlik ve uzun ömür simgesi anaya babaya adanmışlık simgesi aynı zamanda. Hmm. Ee, Göktürk e, türeş tasarımında ata kimlik bir mağarada genç kız donundaki deniz tanrıçasıyla çevşiyor. Tanrıçanın bir Akgeyik olduğunu bilmiyor. Bir ak Akgeyik öldürülünce gerçek ortaya çıkıyor. Yine bir Göktürk efsanesinde dişi Akgeyik'in deniz ya da göl tanrıçası olduğu belirtiliyor. Onun okla vuran bir askerin ve kabilesinin cezalandırıldığı anlatılıyor. Birçok hikaye var buna dair. Söylencelerle ilgili. Sende var mı başka? Bende var. Bir geçen hafta tahtacılardan bahsetmiştik. Hı -hı. Hatta Alevilikle ilgili bir bağları var. O bilgiyi de burada ekleyelim. Onlarda avlayanların felakete uğrayacağı inancı söz konusu. anekdot olarak genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yerleşmiş Türkmen toplulukları bunlar. Alevi inancıyla yoğulmuşlar. Tahtacılar. Evet tahtacılar. E, mitolojide de e, bir hikaye var. E, şimdi... Artemis genellikle ile adı anılan bir tanrıça. Hı hı. Biraz da acımasız başlıklar içeren iki hikayesi var. Bir tanesinde Agamemnon Troya'ya e saldırmak üzereyken... ...bir erkek geyik vuruyor ve avcılığıyla da çok övünüyor. Ama avcılığıyla en bilinen Artemis aslında. Hatta Artemis'e de bir, hani ondan da iyiyim gibi bir göndermede bulunuyor. Üstelik Artemis'in geyiklerinden birine vurduğuna dair... ...açıklamalarda var bu hikayeyle ilgili... ...onun üzerine Artemis... E, ...çok kızıyor ve... E, ...gemilerine rüzgarını kesiyor Agamemnon'un... ...gemiler hiçbir yere ilerleyemiyorlar... ...Troya'ya gidemeyecekler... ...Artemis'in e, lanetinden kurtulmak... ...ona kendini affettirmek için... ...kızı Ifigenya'yı e, kurban etmeye... E, ...karar veriyor... Hı -hı. E, ...şimdi... ...hikayeye göre iki versiyon var aslında... ...ama bizim işimize yarayan versiyon şu... E, Öldürecek artık kızını bıçak çekiyor kızı öldürecek fakat Artemis kıza acıyor onun yerine bir dişi geyik koyuyor dişi geyik kurban ediliyor ve kızını onun böyle bakir bakire bir e, ordusu vardı e, hatırlarız eski hikayelerden de onların arasına alıyor ama e, kızına dişi öldürüyor. Dişi geyiği suçu canım? İşte artık hayvanı kurban kabul etme olayı biraz daha şey yaygın. İkinci hikayede de gene Artemis kendisini yıkanırken çıplak gören avcı Akteona o kadar hiddetleniyor ki onu geyiğe çeviriyor. Bu hikayenin sonu baya kötü bitiyor. Bu avcı hep tazılarıyla ava çıkan bir adam. Tazıları onu tanımıyorlar ve parçalayıp öldürüyorlar. ...geçmiş olsun diyerek... ...bir şarkı arası verelim... ...evet efendim şimdi bu parçamızın ismi geyikli değil aslında... ...bu çok bilinen bir parça... ...herkes tanıyacak dinleyince... ...ben bilmiyordum efendim... <gülüyor> ...efendim dinleyince hatırlayacaksınız aslında... ...neşeli günler müzikalinde... ...bütün notaları tek tek anlatan... ...çok tanınmış bir parçası vardır... ...orada... Do bir dişi geyiktir e, diyen bir dize var. Aslında Do harfinin ortasından geçen çizgiden e, dolayı görüntüsel olarak bir geyiğe benzetilir. E, parçayı dinleyelim. Evet. Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do. Oh, oh, oh. Dope. A deer, a female deer. Ray! Hey. A drop of golden sun. Me! Hey. A name. I call myself La. Ah! A long, long way to run. So, an needle pulling thread. La, a note to follow. So, T. I sing the. Pek, evet. pek neşeli bir şarkıymış pek, hakikaten. Değil mi? Şimdi hatırladın mı? Hayır. Aa. <gülüyor> Pekala. Hain ben. Evet. <gülüyor> Efendim 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş geyik sözcüğünü ele alıyor. Ee, söylencelerden var? bahsediyorduk. Evet, evet Galyalılar var mesela. Gyeye ahlaki erdemleri temsil eden ve ruhları öteki dünyaya yönlendiren bir rol verilermiş. Galyalı bolluk ve refah tanrısı... Sernunnos orman hayvanlarının arasında kostümüyle oturur kendisi aynı zamanda ge geyik boynuzlarıyla taçlandırılmış haldedir diyor hmm. sembollersel üzümler larusta geçiyor bu hmm. bir de hristiyan ikonografisinde sen de iyi bilirsin ilanı çiğneyen erkek geyik sahneleri kötünün üzerinde iyinin zaferini sembolize eder. Evet bir e, Hans Baldung Greene'in doğru telaffuz ediyorsan Prudence diye bir e, tablosu var. Twitter adresimizde e, yayınlarız. E, orada çiğneme sahnesi yoksa bile hem e, yılan e, ezilen ayaklar altında hem de geyikler yer alıyor. E, söylencelerle ilgili e, ben Çanakkale'li ve geikli e, e, de çok iyi bilen arkadaşım Emre'den e, geyiklinin hikayesini sordum. Şöyle bir şey öğrendim. Hmm. Bir geyik baba e, Efsanesi var e, Çevre tepelerde geyikleriyle birlikte yaşıyor 12 tane geyik bunlar Herkesin çok sevip saydığı bir adam e, Savaş sırasında geyiklerini keserek Askerlere vermiş Hangi hmm. savaş olduğunu bilmiyorum e, O yüzden çok e, Orada böyle önemli kabul edilen Bir insan ve hatta e, geikli e, e, Kamanlı yolu üzerinde de Mezarı varmış hmm. e, kendisinin Şimdi yavaş yavaş söylenceyle iç içe olan çok eski tarihe e, gidebiliriz. E, i̇letişim yayınlarından basılan dinleri tanımak ve anlamakta Patrick Bannon e, Amerikan yerlilerinin geyikle ilgili bir bilgisini veriyor. E, Koyukuk Otora kabilesi... <gülüyor> Doğru söyleyebildiysem e, bu kabilenin genç erkekleri geyiki öldürüp getirmedikçe e, kendi gruplarına çocuğu olmayacakları inancı söz konusu. Hmm. E, hemen e, bu e, çiçek böcek e, dönemimizde kullandığımız, çok kullandığımız aktüel arkeolojinin Mart Nisan 2015 sayısına dönüyorum. Orada da eski Türk toplumlarında geyiğin yeri var. Tunç e, özellikle kültürlerinde geyik figürü çok kullanılıyor. Orta Anadolu'da önem taşıyan dini ve siyasi bir sembol olarak karşımıza çıkıyor. E, Alaca Höyük'te özellikle kazılarda, e, mezarlarda geyik temsilleri çok ...çok var. Hı hı. E, Alaca Büyük Güneş Kursu'nda... E, ...burada şöyle bir parantez açmak ...istiyorum. Dergi de özellikle altında ...çizmiş. Bu yanlış olarak Hitit Güneşi ...kursu olarak bilinir ama demiş Alaca Büyük ...Güneş Kursu'dur. İki yanında <gülüyor> öküz olan bir e, ...erkek kızılgeyik figürü var. Hatırlarız hatta onu. Hı hı. Gene Twitter'ımızda e, görebilirsiniz. E, Hititlerde de e, ...krallık avlarında e, ...tanrıların hayvanlarından biri olarak kabul edildi. Geyik e, Çok üstte kabul edilen Diğer hayvanların e, en başında Yer alan iki hayvan var Biri boğa öbürü erkek geyik Bir de bir geyik tanrısı var Kuruntiya adı altında ona tapınılıyor hı hı. E, Milattan önce 13. yüzyıldaki Krallardan biri Tutali döneminde özellikle çok yüceltilmiş Bu geyik tanrısı Böyle hikayeler var e, Söylence ya Sen bunları anlatırken aklıma geldi Noel beboğa aklıma geldi aslında Aa, evet. Ee, Noel Baba'nın geyikleri. geyikleri. Aslında geyik biraz e, Buket Hanım'ın dediği gibi bizde kutsallayan Türk dünyasında, Altay mitolojilerinde, şamanlıkta, işte uzak doğu mitolojilerinde hani çok ismi geçiyor. Sonradan zaten Avrupa'ya ve İngiltere'ye, Hollanda'ya saraylara götürülmüş hatta. E, Noel Baba'nın kızağını çeken rengeyikleri de e, onun biçimlenmesi hikayesi aslında çok yeni bir tarihe tekabül ediyor. 1939'da oluyor yılbaşı satışları için. Yenilik yapmak isteyen e, Chicago'da bir mağazanın e, reklam yazarı olan Robert May'in bir şiiriyle başlı hikaye e, ve Dan Gillen'ın çizgisiyle başlamış. Hmm. Aslında Aziz Nikolas'ın yani Santa Claus'un Avrupalı Lüth diyor eşeği e, var aslında. E giyikli... şeyi çok karizmatik bulmamışlar herhalde. Muhtemelen bana da öyle geldi. <gülüyor> evet. Bir yandan da tabii şimdi Noel Baba böyle her şeyde bir e, anglo sakson Batı Avrupa Amerika etkisi olduğu için bu bütünüyle benim yorumum e, orada Noeller hep bayağı soğuk karlı kışlara denk geliyor. Evet. Noel Baba da o yüzden böyle giydirilmiş, kürklü, işte tombul, hep karla, kışla bağdaştırılan birisi haline gelmiş çizimlerde. Evet. E, keza ona da rengeyi yakışır. Karların, yani, kızakların hayvanı. aslında Antalyalı yani. Değil mi? evet. Demreli, Miralı. Evet, ama bu biraz Walt Disney yaklaşımı gibi <gülüyor> olmuş. Gene değiştiriyorlar ya çok. Şort yerine tişört olsaydı daha gerçek çalacaktı yani. <gülüyor> Evet, eşek şeyli. E baskılı Efendim gene Elias kanetti var elimizde hayvanlar üzerine e, kitabı e, Burada güzel bir hikaye var Hatta e, bununla çok paralel giden bir e, filme denk geldik Bu hafta biz e, Keremle e, onun da linkini atarız Twitter'a e, filmde böyle geyikle insanın yer değiştirdiği bir şeyi ele alıyor. Şimdi e, rengeyi bir adam vurmuş Elias Kanetti'nin anlattığı hikayede hayvanlar üzerine de. Ee, üç avcının kızağını çeken Rudolf adında bir geyiğin boynuzları tüfeğe takılıyor ve ...onun üzerine e, yanlışlıkla e, vuruyor bir adamı. Ölmüyor, bacağından vuruluyor ama... E, Elias Kanetti'nin yaklaşımı şöyle diyor ki... ...ne zaman bütün hayvanlar ateş etmeyi öğrenecek? Ne zaman ateş etmek bütün avcılar için tehlikeli hale gelecek? Ne zaman hayvanlar asiler gibi tüfek çalıp saklayacak ve atış talimi yapacak? Boynuzlu hayvanlar özellikle avantajlı olurdu... E, işte böyle devam ediyor. Bu, bu zaman zaman benim de düşündüğüm bir <gülüyor> başlık. Keşke öyle bir fırsatlar olsa. Evet yani biz çok hayvandan yana pozitif ayrımcılık deniyordu değil mi buna Kerem? Sanatla devam edelim. Kanetti'den başlamışken efendim resim sanatında çeşitli sembolleri var geyiğinde. E, Tanrı e, özlemiyle bağdaştırılıyor İhtiyat ve sağduyu simgeliyor bazı resimlerde hı hı. Öte yandan e, bazı azizlerin atribüsü Yani resimde onun simgesi olarak görülen bir hayvan e, Sen Julian, Sen Östaş ve Sen Hubertus'un e, simgesi Her birinin Sen e, Östaş mı dedin? Evet hı. Östaş doğru telaffuz ediyorsam e, kelimesini kim bilir kaç kere <gülüyor> kullandım Mesela Barışlar bunu gece bir program yapıyorlar ya, öyle mix yapabilirler Hı -hı. benim sürekli. Doğru telaffuz ediyorsanlarım mı? Merhaba Barış. Bu arada kayıtta Barış var. Teşekkür ee, ediyoruz kendine. Efendim azizlerimizin e, görsellerini gene Twitter sayfamızda yayınlayacağız. Edebiyattan e, aslında edebiyata geçmeden Franz Mark'ın da e, geyiklerle ilgili güzel e, tabloları var. Onlara da Twitter'dan ulaşabilirsiniz. E, i̇kinci yeniler çok geyikle ilgilenmiş. Tabii. Turgut Uyar'ın meşhur geyikli gecesi. Değil mi? Evet. Bir e, andayım var. Bir şiiri geyik geçen bildiğim kadarıyla. Evet. E, Keza Ece Ayhan'ın e, çok güzel şiiri meşhur öğrenci anıtında da geyik bir dizede geçer. O günden Oksan böyle. Sadece o dizeyi okuyayım Oku ama canım. meşhur öğrenci anıtını e, bilmeyen dinleyicimiz ödev varsa ödev verelim ödev verelim <gülüyor> estağfurullah efendim ben artık ödev vermeye bıraktım çoktandır e, haftaya o... soracağız Evet paylaşmak isteriz mutlaka okuyun e, çok anlamlı bir şiir pek çok siyasal göndermesi olan bir dizesinde o günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik diye devam eder Hı -hı. o geyiğin ee, geçen program e, uzun erin olduğu programda bahsettiğimiz Resneli Niyazi'nin e, giyine atıfta bulunduğu açıklaması söz konusu çünkü Gazeli Hürriyet diye geçer e, Resneli Niyazi'nin e, giyi zaten çünkü baş kaldıran bir askerdir ee, böyle sinema da geçiyor tabii Ala giyik hikayesi Yaşar Kemal'in hani, evet e, üç Anadolu efsanesinden esinlenerek bir e, bildiğim kadarıyla Cüneyt Arkın'ın ...Mine Muttur'un, Bilal İnci'nin, Ali Erona'nın oynadığı bir film var... ...69 yapımı Alageyik diye... Hı hı, bir de ...Yılmaz verin. Güney ve Pervin Par'ın oynadığı... ...59 yapımı, At Atıf filmazın filmi var Alageyik... ...onu da söyleyelim diyelim... Evet, e, geyik programımızı bitirirken... E, ...bizim vardığımız sözcüklerden biri de... ...av olmuştu aslında... Ee, bitirme hemen Murat Belge'den. Yani... Aa mutfak hikayesi var doğru. Murat Belge e, yani <gülüyor> radyomuzun genel e, vegan ve ejeteryan yaklaşımına aykırı e, gidiyor ama e, bilgidir paylaşacağız. Özellikle İsveç ve Finlandiya'da e, ren geyiklerinin ızgara, tava ve fırında çok lezzetli olduklarının altını çiziyor çok. E, diğer geyikler daha kaslı sürekli hareket eden hayvanlar oldukları için. Ben olmasam ne yapacaksam? Marine bu ederek vermeyecek. gidecek. Evet. Twitter'dan verirdik. Şimdi o çok iyi oldu. Hatta bazen dinleyicilerimiz bize bir bilgi ekliyorlar veyahutta program bittikten sonra bir şey hemen Twitter'dan ekliyoruz onu. Ama rengeklerinde böyle değilmiş. Hiç marine etmeden de son derece lezzetliymiş. Hatta Karadeniz'de bile Dağdanası adı altında yendiğine e, duymuş Murat Belge geyiklerin. Efendim geyikten e, vardığımız sözcüklerle programımızı kıymayın, artık miyiz? Kıymayın efendim Kıymayın ama işte, bitiriyoruz ahimeler. haftaya da görüşürüz. Ben sözcükleri söyleyeyim mi? Tamam söyle Al. bakalım. lanet kutsal Heybetli, görkem, görkem, Boynuz ve Güzellik Sözcüklerine gençleşme, vardık. Gençleşme, Evet, tersi. yenilenme demiştik, yenilenme, doğru. Yenilenme, gençleşme diyebiliriz. E, kamusla güreşti Twitter adresimizde pek çok görsel yer alacak. E, Hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere, iyi haftalar. İyi haftalar.